ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عمفتنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 Bugünkü dersimizin konusu yatırları, türbeleri ve mezarları tazim ederek bunlara kurbanlar kesip adaklar adayarak yakınlaşmak. Yatır, türbe ve mezarların tanımı. <gülüyor> Yatır, cahillerin tazim ettikleri kabirler demektir. Türbe ve mezarlar ise ziyaret edilen kabirler, mekanlar, eserler ve buna benzer yerlerde bulunan kimselere taabbut ve onlara yakınlaşmak maksadıyla gidilen yerler demektir. Kurbanlar ile Kurban lafzının kapsamından daha genel surette kendisi aracılığıyla yakınlık kurulmaya çalışılan bütün adaklar, hayvan kesmeler ve yiyecekler kastedilmektedir. Nezirler yani adaklar, nezir kelimesinin çoğulu olup insanın yakınlaştırıcı amel türlerinden olan işlerden birisiyle kendisini yükümlü kılması demektir. Evet, tamam. Yatır, türbe ve mezarları tazim etmenin ve bunlara yakınlaşmaya çalışmanın hükmü. Şüphesiz böyle bir fiil en ileri derecede haram kılınmıştır. Ve bu Allahu Teala'ya ortak koşmaktır. Çünkü bunda ibadet olan bir fiille Allah bir fiille Allah'tan başkasına yönelmek vardır. Allah'tan başkasına herhangi bir ibadet türü ile yakınlaşmaya kalkışmak asla caiz değildir. Bu hem salih zatlar hakkında hem de başkaları hakkında Allah'ın haram kıldığı türden bir aşırıya gitmedir. Çünkü bu sonuç olarak Onlara ibadete götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise kendisinin tazim edilmesi hususunda dahi aşırılığa gitmeyi yasaklayarak Hristiyanların Meryem, Meryem oğlu İsa'yı tazim ettikleri gibi siz de beni tazime kalkışmayınız. Şüphesiz ki ben bir kulum. Bu sebeple Allah'ın kulu ve Resulü değiniz diye buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tazim edilen insanların etrafında toplandıkları kabri Allah-u Teala'dan başka kendisine ibadet edilen bir put gibi değerlendirerek, Allah'ım Allah sen benim kabirimi kendisine ibadet edilen bir put haline getirme diye dua etmiştir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirler üzerinde mescit edinilmesini de yasaklayarak, Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler diye buyurmuş ve böylelikle onların yaptıklarının benzerini yapmaktan sakındırmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yükseltilmiş kabirlerin yıkılmasını emir buyurmuştur. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Ebu'l-Heyyac el-Esedi radıyallahu anh e şunları söylemiştir. Dikkat et ben seni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beni yerine getirmek üzere göndermiş olduğu, aynı görevi gerçekleştirmek üzere gönderiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yükseltilmiş olduğunu gördüğün her bir kabri mutlaka düzelt. Her bir sureti mutlaka dümdüzelt diye emir buyurmuştur. Peygamber sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde kabirleri üzerine yazı yazmayı onları alçı ve kireç ile kaplayıp üzerlerine bina yapmayı da yasaklamıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu, radıyallahu anhüme'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirin alçı ve kireç ile sıvanmasını, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını yasakladı. Kısacası İslam bütün bu işleri haram kılmıştır. Çünkü bunlar şirke götüren yollar ve ona ulaştıran ve mutlaka kapatılması gereken kapılardır. İslam topraklarının pek çoğunda İslam'a aykırı ve son derece tehlikeli olan bu işler, Müslümanlar arasında hukuk bulmuş, yatırlar ve salihlerin kabirleri tazim edilmiş. Kabe'nin etrafında tavaf eder gibi onların etrafında tavaf edecek hale gelmiş bulunmaktadırlar. Bu kabirleri tıpkı hacer Esved'e el sürer ve onu öper gibi el sürmekte ve öpmektedirler. Bir takım faydaları elde etmek, bazı zararları da def etmek ve benzerleri maksatlarla bu kabirlere gidip ancak Allah'a yapılması gereken adak, hayvan kesmek gibi çeşitli ibadetleri bunlara yaparlar. Böylelikle Allahu Teala ile birlikte başka ilahlar ortak ortak koştukları için büyük şirkin içine düşmüş bulunmaktadırlar. İnne lillahi ve inne raciun. Yani biz Allah içiniz ve biz yine ona döneceğiz. Evet. Bismillah ve salatu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah Kardeşlerim yatırlar, türbeler ve mezarlar hususunda gerçekten İslam ümmetinin içerisinde bulunduğu en büyük akidevi felaketlerden bir tanesi maalesef. Bütün İslam topraklarında bu hurafe ve bidatler maalesef yaygınlaşmış. Şirke götüren bu kanallar İslam ümmetinde gerçekten Müslümanların başına bela olmuştur. Yatır, insanların, cahil insanların tazim amacıyla ziyaret ettikleri yerler. Oraya gidip mesela bir veli veya buna benzer salih insan zannettikleri insanın kabrine giderek onun kabrini ne yapıyorlar? Tazim gösteriyorlar kabrine. Türpe ve mezarlar ise ziyaret edilen mekanlar Allah razı olsun. Eserler olabilir Ve buna benzer yerler Mesela Eyüp Sultan gibi günümüzde Buna benzer <gülüyor> mekanlar Türbeleri ziyaret ediyorlar insanlar buralarda Birtakım Allah'ın Razı olmadığı Allah'a şirk olan bazı amellerin işle, işlendiği yerler Yapıyor maalesef buralar Buralarda ne yapıyorlar Ya kurbanlar kesiliyor veya adaklar adanıyor. Mesela bazıları gidiyor, çocuğu olmuyor kadının, adakta bulunuyor. Veya bir şeyler, tavuk bile olsa tavuk kesiyor. Mesela bazıları tavuk kesiyor, horoz kesiyor. Buna benzer, kimisi de bunun bundan daha büyük bir kurban kesiyor. Mesela koyun keçi kesiyor. Gayesi ne? O dileğinin, o adanın yerine gelmesini sağlamak. Oysa bu ameli, alimler diyor ki, Er diyor bir kimse kurbanı diyor. O kimse için keserse diyor bu şirk'tir, büyük şirk'tir. Ama onu vesile kılarak keserse diyor yani kabrin yanında Allah rızası için kurban kesiyor. O amel bid'attir. Küçük şirk'tir ama ileride büyük şirk'e götürebilir o insanı. Kurban mı keseceksin evinde kes. Veya başka bir yerde kes. İlla bir kabrin yanında mı kesmen gerekiyor? Çünkü bu yol, İnsanı büyük şirke götüren bir yoldur. Geçmiş ümmetlerde olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bundan şiddetle uyarmıştır. Nitekim pek çok hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanların aşırıya, dinde aşırıya gittikleri gibi gitmemizi yasaklamış. La tuturuni keme ataratin nasara ibn maryem. İnni abdullah ve qulu abdullahi ve resulü. Ben e, ya Meryem oğlu İsa'yı, Hristiyanları Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri, tazim gösterdikleri gibi yüceltmeyin diyor. Ben bir Allah'ın kuluyum diyor, benim için Allah'ın kulu ve elçisidir deyin diyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın layık gördüğü sıfatlardan başka sıfatlar yüklemeyin. Onu ilahlık derecesine yükseltmeyin veya ona Allah'a yapılması gereken amelleri ona yapmayın demektir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın benim kabrimi diyor ibadet edilen bir put haline getirme Allahuma la tecaal kabri Ve senen ben. Benim kabrimi ibadet edilen bir put haline getirme diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Biliyor ki ümmeti böyle bir hataya düşecek onlar ondan önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ikaz ediyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu ve ensara ettahedu diyor. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin diyor. Onlar peygamberlerinin salih kimselerin kabirlerini mescitler haline getirdiler. Maalesef İslam ümmeti de aynı haftaya düştü. Yahudi ve Hristiyanların yapmış olduğu hatanın aynısını İslam ümmeti de yapmış maalesef. Görüyorsunuz İslam ümmetindeki Müslüman diyarlarındaki şirk yuvalarını insanların nasıl Allah'ı bırakıp da bir takım veli salih insan ad ettikleri insanların kabrilerine giderek orada şirk işliyorlar. Bir takım ibadetleri o salih insanlara yapıyorlar. Oysa o ibadetleri Allah'tan başkasına yapmak caiz değildi. Ama insanlar maalesef Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in 1400 sene önce haber verdiği o hataya maalesef günümüzde Müslümanlar düşmüşler. Peki hocam kişi kurbanı keserken keser, <gülüyor> rızası için değil de kuluklar için misafirler için keserse bu da şey şey mi? Ya kabrin yanında kesilirse Allah rızası için keserse bu caiz değildir, haramdır. Misafir geldi. Ama misafir için ayrı mesele. O Ama Allah rızası için değil. Ya şimdi Ama komşuya komşuya yani. ikramdır yani veya misafire ikramdır. Allah'ın ismiyle keser. Ben bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kesiyor ama. Çekil, çekil. Misafir geldiği için kesiyordur o. O misafire ikram öğlen bir <gülüyor> vasıftır. Onda bir şey yok. Yine hadis var bu konuda. Mesela evet. sen diyor ki men kemen ümmetden yol yok. diyor. "Sojuk bir zıfıfe." Evet. Bu her her her mesela Allah'ın ismiyle keser. İslam Allah. İslam zaten cahiliye döneminde olan bir takım adetlerin hepsini silip süpürmemiştir. Öğlen Medh edilen adetleri, vasıfları İslam met etmiş ve devam ettirmiştir. Bunlardan bir tanesi de cömertliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu met etmiş ve devam ettirmiştir. Cahiliye döneminde de insan, Araplar arasında cömertlik, övülen bir meziyettir. Bu meziyeti İslam da met etmiş, dolayısıyla İslam'da da devam etmiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Ali, Ali bin Abi Talib radıyallahu teala ta anhu'ya vasiyeti vardı. Yerden yükseltilmiş hiçbir kabir bırakma diyor. Dümdüz yap diyor. O da alimler diyor ki bir karıştır. En fazla bir karış yükseltilecek. Bir karıştan fazlası caiz değil. E günümüzde bakıyorsunuz üzerine envai çeşit masraflar yapılıyor. Mermerler döşeniyor. Tuğlalar, biriketler, şunlar bunlar yapılıyor. Bunların hepsi caiz değil bir karış toprak bir karış yükseltilir o da zamanla yağmurdan kardan ne olur zamanla o toprak çökecektir kabir oldu belli olsun diye toprak yükseltilir bir karış onun dışında yükseltilmesi caiz değildir ayrıca yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radiyallahu anh neyi emrediyor resim heykel buna benzer hiçbir şeyi bırakma diyor Aynı şekilde Müslüman ülkelerinde de görüyorsunuz, resimler, heykeller <gülüyor> evlerin içine dahi giriyor. <gülüyor> Bazıları tutuyor, vefat eden babasının, dedesinin fotoğrafını meclise oturma odasına, salona koyuyor onu. Söylediğin zaman, ya diyor, hatırlamak için bunu koydum diyor, yoksa bir ibadet amacıyla koymadım diyor. E, tamam güzel de, hatırlamak, ölülerimizi imanla göç eden, akrabalarımızı, yakınlarımızı yad etmek, fotoğrafa bakmakla mı olur? Ona rahmet okumakla olur. Ardından salih amel işlemekle olur. Yoksa fotoğrafını azmışsın, ona hiçbir faydası yok ki. Hayırla yad edersen ona faydası olur. Salih amel işlersen ardından ona faydası olur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç şey dışında diyor, Ademoğlu öldüğü zaman üç şey dışında amel defteri kesilir. Yani üç amel dışında amel defteri kesilir. Ona ne hayır ne sevap hiçbir şey bulaşmaz. Nedir onlar? Sadaka-i cariye. Sadak cariye. Okul yaptırırsın, çeşme yaptırırsın, Kur'an kursu yaptırırsın. Müslümanların hizmetine bir şey sunarsın. Müslümanlar oradan hizmet ettiği sürece amel defterin açık kalır. Sana hayır ve yazılır. Sadaka-i cariye. Ev ilmin yuntefe'u bihi. Veya kitap telif ettin. Veya talebe yetiştirdin. Bunlar bu ilimden istifade ettiği sürece senin amel defterin sürekli açık kalır. Buhari gibi, Müslim gibi rahimehumullahü teala nasıl eserler bıraktı? Bunlarınki hayırlı, faydalı ilimdir. Bunların amel defteri kıyamete kadar açık kalır. Niçin? Arkasından hayırlı bir eser, ilim bıraktıkları için. Üçüncüsü de evveldin salihin öyle Arkasında bıraktığı salih evladın kendisine dua etmesiyle amel defteri o kimsenin o babanın amel defteri açık kalır. Kıyamete kadar o zürriyeti devam ettiği sürece, dua ettiği sürece o kimsenin amel defteri devam eder. Hatta Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifinde haber veriyor. Baba cennete cennete girdirildiğine diyecek ki: "Ya Rabbi ben bunu bu ameli bu makamı Hangi amelimle, herhangi dünyada işlediğim bir amelle sahip olmadım. Nasıl oldu da ben böyle bir makama sahip oldum, cennetteki yüksek makama? Allahu Teala diyecek ki geride bırakmış olduğun salih evladın duasıyla sen bu makama ulaştın. Yani bir evlat babasına vefatından sonra dua da bulunursa, hayru hesanatta bulunursa, o ameli babasının cennetteki makamının yükselmesine vesile oluyor. <gülüyor> Bunu tam tersi olursa? E bunun tam tersi de olabilir. <gülüyor> yani arkasında şerli bir evlat. Şerli bir evlat, e, bura, evlat bırakmış olan. Bir, Maalesef. E, i̇şte bir şerli bir yer, Allah veren. Allah korusun. Yani. Zarar veren bir ilim. O da olabilir. Yani bazıları tutabilir, tutar mesela bir insanların kötülüklerini işlendi, bir kahvehane açar. Devam eder. Kendisinden sonra torunu, oğlu, torunu derken yüzyıllar boyu devam eder. Bu nedir? Bu da sadaka-i cariyenin ters tarafından. Yani hayır hasanat değil de şer yazılır sürekli ona. Çünkü men senne fil İslami sünneten haseneten felehü ecruhu ve ecru biha ile Her kim İslam'da hayırlı bir çığır açarsa onun ameli <gülüyor> sevabı hem yapana hem de vesile olanadır. Kıyamete kadar. Ve men sene fil islamı sünneten seyyaten falihizrha ila kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa şer bir çığır açarsa onun da ameli ve sebep olanların sebep olanların hepsinin günahı o çığır açan kimsenin üzerine yazılır yani kıyamete kadar orası açık kaldığı sürece kim aracı olduysa ona o şerre onun günahı onun sırtına yazılır bir mislisi de ona yazılır onun için arkasından bir Müslümanın hayırlı evlat, hayırlı <gülüyor> amel bırakması gerekir. <gülüyor> evet. Evet. Evet, devam edelim. Bu tür bidatlerin tehlikeli bazı sonuçları. Biz... Şimdi burada bir saniye. Ee, kabir. aynı şeyi soracağım galiba. Evet. Şimdi bazı kimseler yatırların, kabirlerin çevresinde maalesef Tavaf ediyorlar, kabirlere doğru namaz kılıyorlar. Sorduğu zaman diyor ki ya ben Allah rızası için iki reket namaz kıldım diyor. Veya ben Allah rızası için bu Allah'ın sevgili kuluydu, sevgili dostuydu diyor. Onu ziyaret ettim, ona dua ediyorum veya ona iyilikte bulunuyorum diyor. Öncelikle o kabirleri görüyorsunuz. Kocaman kocaman kabirle yükseltilmiş. Bunlar hepsi Allah'ın dinine muhalif şeyler. İkincisi kabirleri yüceltmek onları tazim etmek, böyle ziyaret etmek caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ziyaret edilmesi gereken sefere çıkılması gereken yer, yerlerin üç olduğunu bizlere haber veriyor. La tuşeddü rihalu illa ile felaseti mesacid diyor. Üç mescidin dışında yolculuğa sefere çıkılmaz. Sefer için hazırlık yapılmaz. Bunlar nelerdir? El-Mescidü'l-Haram. Ben Mescid-i Haram ve mescidi i bu benim mescidim ve mescidül aksa Mescid-i Aksa diyor. Bu üç mescide de ziyaret edilme, ziyarete, e, sefere çıkılmasına izin verilmesinin amacı orada yapılan ibadetlerin ecrinin faziletinin büyük olmasından dolayıdır. Mescid-i Haram Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de haber verdiği üzere Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz benim mescidimde kılınan bin namazdan daha faziletlidir diyor. Benim mescidimde kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan 100 namazdan daha faziletlidir diyor. Pardon bin eee Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz benim mescidimde kılınan 100 namazdan daha faziletlidir diyor. Benim mescidimde kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha faziletlidir diyor. Mescid-i Mescid Aksa'da kılınan bir namaz ise, Diğer mescitlerde kılınan 500 namazdan daha faziletlidir diyor. Dolayısıyla bu mekanlara ziyaret için Veya Sefere çıkılması için izin verilmesinin sebebi Oralardaki ibadetin ecrinin faziletinin büyük olmasından dolayı. Onun için günümüzde görüyorsunuz Çıkıyorlar 300-500 kilometrelik yola neymiş falanca Evliyanın falanca salih insanın kabrini ziyaret edeceğiz. Bunların hepsi haramdır. Caiz değildir. Sefere çıkılması için sadece mescid-i haram, mescid-i nebevi ve mescid-i aksa'ya sefere çıkılabilir. İbadet maksadıyla mehsat. tabi. Biri dedi ki dördüncü yer hoca diyor. Değil. Oraya ibadet <gülüyor> maksadla gitmiyorsa. <gülüyor> evet neriye? Herhangi bir mezara mesela adam babası var, adam kocası var, gidiyor mesela. Ha şimdi kabir ziyareti. Kabir ziyareti ayrıdır. Kabir ziyareti ayrıdır. Mesela, mesela diyelim ki mesela. sen <gülüyor> İstanbul'da oturuyorsun. Baban diyelim ki memleketinde Adıyaman'da veya Mersin'de, Adana'da defnedilmiş. Babanın kabrini ziyarete gidiyorsun. O ayrı mesele. Yani hem eş dostu göreceksin, o arada da babanı Ziyaret edeceksin. Sadece babasının mezarını ziyaret etmek niyet edersen. Yok, yine caiz değil. İbadet Çünkü senin yapacağın dua, ister dünyanın öbür tarafında ol. O dua ulaşır kendisine. Dua için herhangi bir şey yok. Yani illa başına gideceksin. Allah'a maksatlı gitmiyorsun. Ama. Şeyleri, Allah... gitmiyorsun yani. ama şimdi sırf onun için sefere çıkıyorsun sen ama. Zeydeme, Gittin. Yerde var. Mesela Şeye gittin. Yakın akrabaları ziyaret ettin. O arada da babanın kabrini ve annenin kabrini <gülüyor> ziyaret ettin. Bunda bir sakınca yok ama bunun için özel olarak sefere çıkman caiz değil. Sefer <gülüyor> Sefere çıkmayacaksın onun için. Kabir ziyareti meşrudur. Önceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiş. <gülüyor> Ene ini nehetukum aziyaretul kubur. Ela fezuruha feenneha tuzekurukumul ahire diyor. Ben size İslam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önceleri kabir ziyaretini yasaklamıştım diyor. Gidin kabirleri ziyaret edin diyor. Çünkü kabirleri ziyaret etmek size ahireti hatırlatır diyor. O hususta ihtilaf var. Demek ki kabirleri ziyaret etmekten kasıt nedir? Ahirete hatırlamak içindir. Ey insan senin de akıbetin bunun gibi olacak. Bak nereye gidersen git ne kadar mevki makam sahibi olursan ol gireceğin yer iki metrelik Habirdir. Yani bir ibret almak içindir. Habirler ibret almak, ahireti hatırlamak için ziyaret edilir. Bunun dışında hiçbir amaç ve gaye için ziyaret edilmez. Evet. Kabe'yi de Kabe'yi de tavf ederken biz Kabe'nin Rabbi Rabbinin rızasını isteyerek ziyaret ediyoruz, tavaf ediyoruz, Yoksa o taş bize hiçbir fayda ve zarar vermez. Hazreti Ömer radıyallahu anh'un o sözü bizim için şiar olması lazım. Hazreti Ömer geliyor Hacerü'l-Esved'in karşısında duruyor ki karşısında duruyor ve şöyle diyor. Vallahi diyor. İnni a'lemu lenneke hajarun la la, la Allah'a yemin ederim ki ben senin diyor. Hiçbir zarar ve fayda vermeyen bir taş olduğunu biliyorum diyor. Ve levla sallallahu aleyhi ve sellem yukabbiruka ma qabbaltuk. Şayet seni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i seni öperken görmüş olma, olmasaydım vallahi seni öpmezdim diyor. Demek ki bizim gayemiz Kabe'yi tavaf ederken niçin Kabe'nin her tarafını değil de sadece Hacelle södükmek <gülüyor> sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı için. Bazı insanlara bakıyorsunuz, Kabe'nin bütün duvarlarına elini sürerek tuhaf ediyorlar. Bu nedir? Sünnet aykırıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamıştır. Hac el <gülüyor> dokunabildiyse dokunup öperdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dokunamıyorsa, elinde bir sopa, baston gibi bir şey varsa onunla ucuyla dokunur, ucunu öperdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dışında Kabe'nin her tarafını böyle bazı insanların yaptığı gibi yapmazdı, öpmezdi. Dolayısıyla ibadetlerde asıl olan tevkifidir. Yani iba delile dayanı dayalı olmasıdır. Kur'an ve sünnetten delil olursa baş tacıdır. Onu kabul ederiz. Değilse falanca yapmış, filanca yapmış, falanca alim, filanca alim yapmış bizim için onlar ölçü değildir. Ölçü Allah ve Resulü'nün bizlere bildirdiği şekilde ibadet etmek. Evet. Hocam şimdi bizim oralarda, genellikle Müslüman ülkelerinde mezarlara, az önce yükseltmeyi söz ettiniz de, mesela başında o ucunda koyulan şeyler, ucuna koyuyor işte el-Fatiha diyor. Ondan sonra başlıyor şeyi, <gülüyor> doğum tarihi. Şeceresini bir tarihi yazıyorlar. Diye. Bir sürü, bir de bazen de altına güzel bir söz yazıyor, veyahut evet. da ayet yazıyor. Bunlar caiz midir? Bunlar, bunlar, da işte, bunlar olmasa nasıl olacak, nasıl hepsi, bir şey olacak? Hepsi, hepsi caiz değil, bunlar caiz olan nedir? Dediğimiz gibi alimlerin söyledikleri gibi bir karıştan fazla olmayacak yerden yüksekliği. O da toprak olacak. Böyle tuğlalarmış, briketlermiş koyarak veya levhalar koyarak mermer, mermer. veya mevhe, mermer yaptırarak veya üstüne e, baş, baş ucuna, e, şeceresini yazarak onu tanınması için bir, şey, bir takım şeyler dikmek değil. Bunların hepsi ileride şirke götüren amellerdendir. Burada niçin yazıyor zaten alçı yapmak kireç yapmak üzerine yazı yaz. İşte bunlar hepsi? Günümüzdeki Müslümanların içerisinde düştüğü bid'atları, hurafeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce bize haber veriyor. Bunların hiçbiri caiz değil. Yani ehli kitabı düştüğü hataları bizler de düştük. Hocam. peki ne sakıncası olur yaparsan? Öncelikle Ebubekir <gülüyor> radıyallahu anh'unun vefat etmeden önce güzel bir fiili var. Ebubekir radıyallahu anh'a bir kefen getiriyorlar yeni kefen. Yeni kefeni getiriyorlar. Ebubekir diyor ki radıyallahu anh bu diyor ben diyor gidip kabre gireceğim, toprak olacağım diyor. to kabre gireceğim bu yeni elbise diyor ben layık değilim diyor. Bana bir eski bir şey getirin diyor. Benimle beraber ne bu bir insan istifade etsin diyor. Hani bunu be benimle niye gömüyorsunuz ki diyor. Yani masraftır bu. Kabrin üzerine o büyük şeyler yaptırmak nedir bir masraftır? İsraftır. İsrafı da dinimiz haram kılmıştır. İkincisi, Yahudi ve Hristiyanlara benzemektir. Yani bu amel Yahudi ve Hristiyanlardan Müslümanlara sirat etmiş bir ameldir. Caiz değildir. Dinimizde, ''Men teşebbaha bi kavmi fahu minhum her kim'' Niyet ve amel olarak bir kavme benzemek isterse o da onlardandır. hadisi şerifi gereği onlara benzememekle mükellefiz. Böyle emrolunduk. Yahudi ve Hristiyanlara fiil ve davranışlarımızla, sözlerimizle muhalefet etmemiz gerekir. E bu amelle ne yapmış oluyoruz böyle yaparsak? Aynı Hristiyanlara benzemiş oluruz, Yahudilere benzemiş oluruz. Bu da haramdır. Görüyorsunuz Türkiye'de mezarlıklara girdiğiniz zaman... Dünyanın masrafı yapılmış. Yani bu masraflar yazık değil mi? Bir kişi şöyle... Nice insanlar onlarla fabri fabrika kular, <gülüyor> iş, işsiz insanlar, iş sahibi olur. Hayır müesseseleri yapılır, Kur'an kursları yapılır. Bin bin <gülüyor> işte bir mezar. Değil mi? Mermer mezar. Hocam bir kişi mermer taşına, başucuna bilgisayar mı? resmini yapmış ve başlık atmış. Bizim bey bilgisayar çok severdi, bilgisayardan kalkmazdı. Bilgisayar resmi yazın. Yani bilgisayar başına öbür tarafa gitti diyor. Evet. Hocam anlamadım ben. Yani şimdi başucuna ne koyacağız? Öyle, e, i̇smini, cisimini yazırsak kaybolmaz mı? Yok, isim, cisim kadar, caiz değildir. Nerede bulacağız peki bizim mezar olduğunu? Bilmiyorum. E bir dua edersen duan ulaşmaz mı ona? Ulaşır. E? Kabri, kabri ziyaret de, edersin. Evet. Kabri illa falanca mezar babamındı veya anamındı diyerek bilmene gerek yok ki yanlışlıkla gitmez değil mi dualar gitmez <gülüyor> batıdaki batıdaki her mezarlıkte mesela kral falan hep oralarda yapıyorlar He. Git başına bir kerpiç bir de bu başına kerpiç tamam ama biliyorlar kimin nerede o bilgisayar da zaten numaralandırıyor mezarları. Orada numara var beş. onlarda tabii şey numara gibi. var mesela diyor ki Birinci sokağın üçüncü mezar yani üç numara dört numara mezar yani beş ben numara şeyi. Onlara gitmiyor mu? Ya da böyle bir tanıdığını sevdin yani özellikle onun mezarına gitmiyor mu? Yani gelişigüzel herhangi o zaman gitmiyor. Annesinde ya Allah Resulü sallallahu be. Aleyhi ve Sellem Bedir Bedir savaşında şehit olanların Uhud savaşında şehit olanların kabristanını ziyaret ediyor, baki kabristanını şehit ziyaret ediyor. Onlara dua ediyordu. Ama Böyle ay ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidip falanca illa filancayı ziyaret edeceğim böyle bir şey yok yani. Topluca. Annesine ziyaret edecek diye izin ona verilmiş miydi ben hatırladığım kadar. Ona izin verilmedi galiba. Şey, ona istiğfar etme. etmeye izin vermedi fakat onu ziyaret etmeye izin vermedi. ziyaret etmeye izin Ziyaret etmeye evet. izin verdi değil mi? Evet. Yani kabire, kabirlere gidip de toptan yakınlarını olabilir. Birden fazla ölen yakınlı olabilir mesela. Annen, baban, kardeşlerini olabilir. Elini açarsın, tek tek dua edersin. Kabre illa kabrin yerini bilmene gerek yok ki. Çünkü kabirleri ziyaret etmekten kasıt dedik ibret almak. Sanat İkincisi ahireti hatırlamak için. Sanatacak bir alamata indirmek caiz değildir. Caiz değildir. Çünkü <gülüyor> alamet koyduğun zaman bir nesil gelir, <gülüyor> orayı tazim eder. Senden sonra belki birkaç nesil sonra üzerindeki o işte falanca Bu salih da. insanın kabriydi diyerek onu yüceltmeye başlar. Bu atamızdır, torunlar falan. Evet. Yani tazime sebep olacağından dolayı böyle bir şey İslam caiz Peki görmüyor. Hocam şöyle bir şey var mesela. E, Eyüp'te eskiden e, 300, 500, 700 senelik mezarlıkların taşları sarıklı. Evet. E, normal yapılmış tek bir mermer. Evet. Uçları kırılmıştı, dökülmüştü. Mezar bakımsızdı. E, i̇şte o zamanlar belediye bir arkadaş aldı. O mezardaki bütün taşların hepsini onardı. Evet. 300 senelik o mermer taşın ucu kırık evet. oraya orijinal gibi e, ek yaptırdı. Evet. Mezarlıkları bütün temiz ettirdi. O taşların ya, es, Arapça yazıları hep güzelce temiz ettirdi. Yani gezme memur yeri koydu orada. Yani. Ama bu yeri cahiz yeri değil ki. Memur koydu yani. İşte bu adam o kadar mı cahiz? İşte maalesef. De... Bir ikincisi bir daha bir şey söyleyeceğim özür dilerim. Mesela İstanbul'daki büyük 300, 500, 700 mezarlar, üzerleri böyle şişman, yani yüksek. Evet. Onlar hepsi yerden bir. Hatta yer dolgu olmuş, onlar daha aşağıda kalmışlar. Ama belli olsun diye üzerine sandık yapmışlar, sanduka. Evet. Sandık koymuşlar, Hep üzerine şeyler. yeşil örtü yapacak. Yoksa mezelerin hepsi, yani Osmanlı zamanında bir tek Fatih Sultan Mehmet'in mezarı diyorsun. yüksek. Evet. Geri kalan mezarlıklara ben dikkat ettim. Hepsi yerden aşağı. Atatürk'ün gibi de yerden aşağı. Evet. Ama bunların hiçbiri caiz değil. Merkez <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Aşağıdan giriyorsun Atatürk'e. Onlar ne? üstte sandukaya yapacağız, sandukaya götürüp şeyi koyacağız çiçeği. Hmm. Esas Atatürk'ün mezarı alttan giriliyor, toprakla düz. Hmm. Onun ikinci katına koymuşlar o sandığı, oraya gidip ziyaret ediyorlar. Hmm. Yani esas Atatürk'ün kimse ziyaret etmiyor. Evet. Ama bunların hiçbiri caiz değil yani işte iyi, maalesef. Canım. Yani e, ölülere tazi, e, şey saygı göstermek onların kabrine böyle masraflar yaparak saygı gösterilmez. Evet. Saygı gösterilecekse bu, insanların ayak ayaklarıyla çiğnedikleri yer olmaktan kurtarmak için ne yaparsın? Mezarlığın çevresini bir duvarla örer, örersin. Mezarlığı ne zaman Evet. Tabii. İnsanlar o mezarlığı Çilsinler. çiğnemesinler diye ayaklarından dolayı. Ayaklarıyla veya hayvanlar girmesin diye. Evet. Bu şekilde o oraya saygı gösterirsin ama yani orada insanlar yattığı için ama bunun dışında kabirlerini işte böyle masraflar yaparak taşlarını onararak veya sandukalar yaparak yapmak bunların <gülüyor> hiçbiri caiz değil evet bu tür, bu tür bidatlerin tehlikeli bazı sonuçları <gülüyor> bir hurafelerin ve bayağı düşüncelerin yaygınlık kazanması bu da bu işi yapan cahillerin pek çoğu arasında görülmektedir İki, Allahu Teala'ya ortak koşmanın yaygınlaşması. Bu gibi ameller önceden geçtiği gibi şirktendir. Üç, insanların mallarını batıl yollarla yenilmesi. Bu ise yatır, türbe ve benzeri yerlerin hizmetlerini yürüten hizmetkar ve türbe darları tarafından yapılmaktadır. Dört, insanı <gülüyor> insanı Allah u Teala'nın yolundan alıkoymak. Hatta bazı kimseler için iş, Allahu Teala'nın evine hacca ihtiyaç bırakmayacak. Ve sırf bu gibi yatır, türbe ve meşhedlerin hac ziyaret hac ziyaret edilmesiyle yetinilecek hale kadar ulaşmıştır. Beş, şirkleri bakımından Yahudi ve Hristiyanlara benzemek. Çünkü onların da başlangıçtaki şirkleri böyle olmuştu. Bu ise kendi peygamberleri ve aralarındaki salih kimselerin kabirleri üzerine mescit edilmeleridir. Evet. Bu tür bidatlerin bir takım kötü sonuçları Var, aziz kardeşlerim İslam ülkelerinde öncelikle hurafelerin ve adi işlerin yaygınlaşmasına sebep oluyor. Yaygınlık kazanıyor. İkincisi Allahu Teala'ya ortak koşulmasına sebep oluyor. Bu kabirler, bu mezarlar, bu türbeler. Üçüncüsü insanların mallarını batıl yollarla yiyorlar. Ne yapıyorlar? Türbedarlar <gülüyor> veya Buna benzer bekçile görevler koyuyorlar. Ne yapıyorlar? Bu insanlar girerken mesela Mevlana gibi girerken ne yapıyorlar? Bir sembolik de olsa bir ücret alıyorlar değil mi? Bu nedir? İnsanların mallarını batıl yolla yemek demektir. Hatta alimler diyor ki mesela bir insan dese ki ya ben şu Mevlana'ya bakacağım. Ne içeride ne var diye ziyaret amacıyla gitse diyor içeri girse sembolik de olsa o ücretini ödeyip içeriye girse diyor bu fiili diyor sembolik ücreti ödeyerek girmesi diyor o kabe'ye tazim göstermesi anlamına gelir <Gülüyor> Allah korusun bu da caiz değildir yani mesela diyelim ki geçiyordum uğradım öyle bir niyetle içeri girse ücretini ödesey aynı şekilde o kabire tazim göstermesi anlamına gelir diyor. Caiz değildir diyor. <gülüyor> Günümüzde maalesef görüyorsunuz birçok türbe ve mezarın girişinde böyle sembolik de olsa ücret alan belediye tarafından veya herhangi bir hayır kurumu adına ücret alıyorlar. Bunların hiçbirisi caiz değildir. Bu gibi ameller, bu türbeler yatırlar insanı Allah'ın yolundan alıkoylar. Alık uyarlar. Yani günümüzde görüyorsunuz, <gülüyor> Irak'ta Kerbela'da meşhedler var. İnsanlar oraya gidiyorlar. Kabe Kabe'yi ziyaret etmek yerine oraya gidiyorlar maalesef. Orayı ziyaret ediyorlar. Beşincisi bu amel. Şikleri bakımından Yahudi ve Hristiyanlara benzemektir kardeşlerim. Yani onların düşmüş olduğu hataları, yapmış oldukları hataları bu kimseler de yapmış oluyorlar. Dolayısıyla onlara şiklerinde benzemiş oluyorlar. Allah bizleri onların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Vakiru da'vane rabbil ala Muhammed ala